Haram ayın karşılığı haram aydır. Saldırmazlık kurallarına riayet karşılıklıdır. Şu halde kim size saldırırsa onun saldırısının dengiyle siz de ona saldırın. Allah'ın hükmüne saygılı olun ve bilin ki Allah kendisine saygılı olanların yanındadır. Allah yolunda harcama yapın, kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin, kuşkusuz, Allah iyilik edenleri sever. Haram, yapılması yasaklanmış olan dokunulmaz, kutsal anlamına gelir. Haram ay tabiri ise, savaş yapmanın yasak ve haram olduğu, diğer bir deyişle barış dönemi olan ayları ifade eder. Bunlar kameri takvime göre birinci, 7., 11. ve 12. aylardır. Muharrem, Recep, Zilkade, Zilhicce Hz. Peygamber hicretin 6. yılında töre gereği savaşılması yasak olan aylardan Zilkade ayında umre yapmak, muhacirlerin sıla özlemini gidermek, ashabın Kabe'yi putlardan arındırma idealini canlı tutmak ve belki de diğer sorunların çözümüne daha çok zaman ve fırsat ayırabilmesi için Mekkelilerle bir barış antlaşması yapmak gibi düşüncelerle 1400 Müslümanla birlikte Mekke'ye doğru yola çıktı. Yolda Mekke'ye 17 kilometre mesafedeki Hudeybiye denilen yerde konakladılar. Mekkelilerin Müslümanlar üzerine gönderdiği 50 kişilik silahlı birlik esir alındı. Bununla birlikte Resulullah, barışçı niyetlerle geldiklerini göstermek için esirleri serbest bıraktı. Kabe'yi ziyaret maksadıyla geldiklerini bildirmek üzere, Huza kabilesinden bir Müslümanı Mekkelilere elçi gönderdi. Bundan sonuç alamayınca Mekke'de büyük itibar sahibi olan Hazreti Osman'ı gönderdi. Hazreti Osman'ın dönmesi gecikince, Durumdan kaygılanan Hazreti Peygamber, Mekkelilerle mücadele edeceklerine dair Müslümanlardan biat aldı. Onların kararlılığını öğrenen Mekkeliler, Müslümanlarla barış anlaşması yapmak üzere bir heyet gönderdiler. Yapılan anlaşmanın ilk maddesine göre Müslümanlar o yıl geri dönecekler ancak ertesi yıl 3 gün süreyle Mekke'yi ziyaret edebileceklerdi. İlk bakışta Müslümanların aleyhineymiş gibi görünen bu anlaşmayla elde edilen barış ve güvenlik ortamı zamanla Müslümanlar için büyük faydalar sağladı. İlk madde uyarınca Müslümanlar ertesi yılın aynı haram ayında Mekke'yi ve Kabe'yi ziyaret ettiler. Böylece ayetteki ifadesiyle haram ayın karşılığı haram ay oldu. Yani 6. yılın haram ayında gerçekleşmeyen ziyaret, 7. yılın haram ayında gerçekleşti. Aynı ayetin hükmüne göre haram aylarda savaş yasağına uyup uymamak da karşı tarafın tutumuna bağlıydı. Onların bu yasağı ihlal edip Müslümanlara karşı saldırıya geçmeleri dengiyle karşılık verme hakkını doğuracaktı. Görüldüğü gibi bu ayette de dengiyle kaydı konularak Müslümanlar aşırıya sapmama konusunda uyarılmıştır. Allah'ın hükmüne saygılı olun ve bilin ki Allah kendisine saygılı olanların yanındadır. Şeklindeki ifadeler de aynı uyarıyı pekiştirmektedir. Konumuz olan ayetlerin içeriği dikkate alındığında Allah yolunda harcama yapmak, Öncelikle savaş masraflarını karşılamayı, ülkenin savunulması için gerekli olan maddi fedakarlıklarda bulunmayı ifade eder. Ancak nüzul sebebinin belirli olması, ayetin hükmünü o sebeple sınırlamayı gerektirmez. Buna göre ayet, insanın sahip olduğu maddi imkanlardan, kendine Allah'ın hoşnutluğunu ve ahiret mutluluğunu kazandıracak hayır yollarına harcamada bulunmasını, Kur'ani kavramla, infakta bulunmasını emretmektedir. Müslüman alimlerce ve İslam medeniyeti tarihinde böyle bir niyete dayanması şartıyla, ülkenin savunulması, haç hizmetleri, yoksulların desteklenmesi, okul, cami, yol, köprü, çeşme, bakım evleri gibi toplumsal hizmet ve hayır müesseselerinin kurulması ve güçlendirilmesi, hatta tabiatın korunup geliştirilmesine kadar çok çeşitli hizmetler için yapılan her türlü harcama, Allah yolunda harcama sayılmıştır. Savunma ve diğer hizmetler için yapılan harcamalar, hem harcama yapanın dini hayatını hem de ülkenin ve toplumun güvenliğini geliştirmesi ve güçlendirmesi için son derece gerekli olduğundan ayetin devamında ''Kendi ellerinizde kendinizi tehlikeye atmayın.'' buyrulmak suretiyle, bir bakıma cimrilik yaparak bu tür harcamalardan kaçınmanın Müslüman toplumlar ve bireyler için tehlike teşkil ettiği haber verilmiş, ayetin sonunda bir defa daha Müslümanlar iyilik etmeye çağrılarak Allah'ın iyilik edenleri sevdiği müjdesi verilmiştir.